Hazreti Ömer valiler ve diğer idarecilere kısas da yapardı, şikayet edilen idareciyle şikayetçiyi yüzleştirir, suçu sabit görüldüğünde de onu işten alır ve cezalandırırdı.